1843 numaralı konu, Ümmü Efsel Behziye'nin yağının bereketlenmesi, Ümmü Efsel Behziye, yağı eritip tuluma yerleştirdikten sonra Hazreti Peygamber'e hediye olarak götürdü, Hazreti Peygamber yağı alıp boşaltı ve ona dua ederek tulumunu geri verdi, kadın tulumunun, yağ ile dolu olduğunu görünce, Hazreti Peygamber'in hediyesini kabul etmediğini zannederek ağlamaya başladı. Bu durumu öğrenen Hazreti Peygamber, ona söyleyin ben hediyesini kabul ettim, bu ona Allah'ın ihsanıdır, dedi. Bu kadın, Hazreti Peygamber'in, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın zamanlarında ve Ali ile Muaviye arasında ihtilafın çıktığı zamana kadar o yağdan yedi.